1754 numaralı konu Hazreti Ali'nin Nehrevân hadisesinden sonra bir hutbe irat etmesi Ziyad el-Arabi şöyle anlatıyor Müminlerin emiri Hazreti Ali haricilerin fitnesinden ve Nehrevân hadisesinden sonra Küfe Mescidi'nin minberine çıktı Allah'a hamd ettikten sonra mübarek sakalı ıslanıncaya kadar ağladı öyle ki sakalını silerken onda bulunan damlalardan bazıları minberin etrafında oturanlardan bazılarının üzerine sıçradı bunun üzerine biz kendi aramızda, Allah Teala üzerine Hazreti Ali'nin gözyaşlarının döküldüğü kimseye ateşi, cehennemi, haram kılar, dedi. Nihayet Hazreti Ali kendisini toparlayarak şunları söyledi. Ey insanlar, ahireti, onun için çalışıp amel etmeksizin uman, uzun emeller peşinde koşmaktan dolayı tevbeyi erteleyen, dünyadan zahitlerin, dünyadan el etek çekip onu sevmeyen kişilerin, bahsettikleri gibi bahsettiği halde dünyayı son derece seven ve isteyen, kendisine verilenlere kanaat etmeyen, verilmediğinde ise şikayetçi olup sızlanan, sahip olduklarının şükrünü eda etmekten aciz olmasına rağmen daha fazlasını isteyen, yapmadığı şeyleri emredip, yasakladığı şeyleri yapan, salihleri, iyileri, sevdiği halde onların yanında yer almayan ve amelleriyle amel etmeyen, zalimlere buz etmesine rağmen onların tarafını tutan, kesin bilgileri bırakıp da kendi zan ve tahminlerine uyan, zengin olduğunda haddi aşıp yoldan çıkan, bir hastalığa yakalandığında yakınan, fakir olduğunda ümitsizliğe ve tembelliğe düşen, Allah'ın bunca nimetleri arasında günaha dalan, onun vermiş olduğu sıhhate şükretmeyen, başına bir bela geldiğinde sabretmeyen, sanki ölümle korkutulan kendilerine, kendisi değilmişcesine yaşayan kimselerden olmayınız, ey ölümün hedefleri ve rehinleri, ey hastalıktan kapları, ey günlerin ve zamanın yağma ettikleri, ey bahane bulmaktan aciz olup bu konuda adeta dilsiz kesilenler, ey fitnelere dalıp olup bitenlerden ders ve ibret almayanlar, size gerçeği söylüyorum, insan ancak nefsini, kendini, tanımakla kurtulabilir, helak olanlarsa ancak kendi elleriyle yaptıklarından dolayı helak olmuşlardır, Allah Teala şöyle buyuruyor, Ey iman edenler, kendinizi ve aile efradınızı cehennem ateşinden koruyunuz, Tahrim, 66 suresi 6, Allah hem bizi hem de sizi masihatları dinleyip kabul eden, davet edildiği yemelleri yapan kullarından eylesin.